111. bölüm Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı. İbn Mesud radıyallahu anh şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin aramızdan ayrılması yaklaştığı sıralarda Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizin evinde kendisini ziyaret ettik. Bizlere baktı, gözlerinden yaşlar geldi ve buyurdu ki: "Hoş geldiniz."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 Ebu Bekir ile sohbet etmekten daha değerli bir şey bilmiyorum. Hz. Ayşe radıyallahu anh şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim evimde, benim günümde ve benim kucağımda vefat etti. Cenab-ı Hak celle celaluhu ölüme esnasında benim tükürüğüm ile onun tükürüğünü birleştirdi.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 Erkeklerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in baş ucunda toplandıklarını görünce feryat etmeye başladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğruldu. Hazreti Ali ile Fadıl radıyallahu anh'a dayanarak dışarı çıktı. Abbas radıyallahu anh da önündeydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kendine yürüyerek minberin ilk basamağına çıkıp oturdu. İnsanlar etrafına toplandılar.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 Abbas radıyallahu anh, ey Allah'ın Resulü, bize Kureyşliler hakkında tavsiyede bulun dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Zaten bu tavsiyelerim Kureyşlileredir. İnsanlar Kureyşlilere tabidir. İyileri Kureyş'in iyilerine, kötüleri de Kureyş'in kötülerine tabi olur. Ey Kureyşliler, insanlara iyi davranmanızı tavsiye ederim.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 Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a der ki, Allah'a yemin ederim ki bu ümmet pazartesi günü etkisi hala devam eden büyük bir musibetle karşılaşmıştır. Hz. Ali kerimallahu veçe küfede pazartesi günü suikasta uğrayıp vefat edince Ümmü Gülsüm radıyallahu anh'a şöyle der. Bu pazartesi günü ben nelerle karşılaştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bugün de vefat etti.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 Ömer bin Hattab radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öldüğüne inanmayanlardan idi. Hazreti Ali radıyallahu anh oturanlar arasındaydı. Hazreti Osman ise dili tutulup konuşamayanlar arasındaydı. İnsanlardan hiçbiri Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ve Abbas radıyallahu anh gibi kendilerine hakim olamamışlardı. Cenab-ı Hak celle celaluhu bu ikisine güç vermiş